ve بعد eyhal muhterem arkadaşlar kıyamet alametleri ile ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Küçük kıyamet alametlerini küçük kıyamet alametlerini bitirdik. Büyük kıyamet alametlerine başlayacağız bugünkü dersimizde. Büyük alametlerden Beccel'in çıkması İsa Aleyhisselam'ın inmesi Yecüc ve Mecüc'ün Gelmesi Üç büyük çöküntü Duhkan Bir dumanın çıkması Güneşin batıdan doğması Babbetül Arz Ve insanları bir meydanda toplayan ateş Bunlar hadislerde gelen büyük kıyamet alametleri Fakat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 Rivayetler daha doğrusu kıyamet hadiseleri sıraya göre sıra yani sıraya göre zikredilmiş belli bir sıra takip edilmiş. Önce deccenin çıkması, sonra İsa'nın inmesi, Decceli öldürmesi. Çünkü muhakkak İsa Deccadan önce, yahut aynı vakitte olacak, aynı asırda yaşamış olacak ki onu öldürebilmiş olsun. Decceli öldürmesi, Yecüc ve Mecüc'ün İsa Aleyhisselam zamanında çıkması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 Hangi alametin önce olacağı? Nitekim İmam Ahmed İbni, İmam Ahmet'in ve Müslimin tabiinde olan Ebu Zura'nın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Müslümanlardan üç kişi, Medine'de Mervan İbni Hakim'in yanında oturup, ondan hadis dinlerler. Ve Mervan, kıyamet alametlerinden rivayet eder. Ve şöyle der. Onların ilki deccelin çıkmasıdır. Bunun üzerine Abdullah İbni Öber şöyle der. Mervan,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 Ve bu alametten biri diğerinden önce olurdur. Diğeri de onun peşinden yakın olarak meydana gelir. Bu lafız Müslim'indir. Ve İmam Ahmed'in rivayetinde şu ilave var. Abdullah elindeki yazıdan okuyarak şöyle dedi: "Zannedersem ilki güneşin batıdan doğmasıdır." Evet. Ve Hafız İbni Hacer, ilmi ehli hadis şârihleri gelen bu farklı rivayetler arasını cem etmek için gayret sarf ederler.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 Yeryüzünde meydana gelen değişikliklerin en büyüğü olarak duyulan ilk alamet de çıkması olurdur. Yeryüzü için. Ve bu merhale İsa Aleyhisselam'ın ölmesiyle son bulurdur. Güneşin batıdan doğması ise gök yüzünde meydana gelen büyük değişikliklerin ilk alametidirdir. Bu şekilde ikiye varırlar. Yeryüzünde meydana gelecek alametler ve gök yüzünde meydana gelecek alametler olarak ve bu durum kıyametin kopması ile son bulur. Ve Dabbetül Ard'ın çıkması ise güneşin batıdan doğduğu gün olması beklenir der. Ve i̇bn Hacer daha sonra şöyle devam eder. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. Dabbetül Ard çıkar. Mümin ile kafirin arasını ayırır. Ve böylece tövbe kapısı tamamen, tamamen kapanır. Artık bundan sonra kıyametin kopmasını haber veren alamet insanları bir meydanda bir meydana doğru toplayan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 yakın olan kıyamet alametlerinin ilki, yani bizlere yakın olan ilki, deccel, İsa'nın inmesi, ye'cuc ve me'cuc Me ve çöküntüdür. Üç tane çöküntü. Sonra olan ise, dukhan, güneşin batıdan doğması, dabbetül arz, yani bir hayvan ve insanları meydanda toplayan bir ateştirdir. Ve tıbinin bu takşini, bu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 sayılamayacak kadar mal çoğalır. Ve İbni Kesir şöyle der, onun zamanında ürün bol olur, bol olur, bol olur ziraat gürler, mal çoğalır, sultan galip gelir. Din güçlü olur, düşman da siner. Onun zamanında iyilikler devamlı olur der, İbni Kesir. Aleykümselam. Peki Mehdi'nin ismi ve Şemail'i nedir? Mehdi'nin ismi arkadaşlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ismi gibidir. Muhammed ibni Abdillah veya Ahmet ibni Abdillah'dır. Abdullah'dır. Ve Mehdi aleyhisselam Fatıma radıyallahu anh'ın soyundandır. Ve Hasan radıyallahu anh'u yolundan gelir. Ve i̇bn Kesir şöyle der o Muhammed ibni Abdullah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 de hakime bu hususta katılır. Ancak Albani bu hadis hakkında Allah'ın halifesi sözü olmak için sana sahihtir der. Hadise ne şekilde geliyor? Eğer siz onu görürseniz buz üstüne sürürseniz dahi ona tabi olun. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir der. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir kısmının Albani zayıf olduğunu söyler. Çünkü hadisin diğer yolunda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 Sizin hazineleriniz için üç savaşır, üçü savaşır. Hepsi halife çocuğudur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hazineden kasıt Kabe'nin hazineleridir. Ve halife çocuklarından 3 kişi onu almak için birbirleriyle savaş yapacaklardır. Ve ahir zaman olunca Doğu tarafından Mehdi, Mehdi çıkacaktır. Ve Mehdi'nin şu an i̇bn Kesir Keşir bundan herhalde 600-700 sene önce yaşayan bir alim.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 Mehdi'ye yardım edecekler onun gücünü oluşturacak ve alt yapısını kuracaklar bayrakları siyah renkli olacak çünkü bu renk üstünlüğü temsil ederler i̇bn Kesir zira Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı da siyah renkli idi ve adına ikaf denildi der evet ve sonra şöyle der ahir zamanda gelmesi beklenilen ve hakkında övgü ile söz edilen Mehdi'nin esas çıkış yeri doğu tarafı olacak ama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 ...İmam Ahmed'in müsledinde... ...bir başka rivayette... ...ismi benim ismin... ...babasının ismi babamın ismine uyar... ...Muhammed ibni Abdullah. ...Muhammed ibni Abdullah... ...Mehdi'nin ismi bu... ...hadislerde geldiği gibi... ...dolayısıyla... E, e, ...yani... ...asrımızdaki... ...Mehdiler hakkında... ...hükmü kolaylıkla... ...verebilirsiniz... ...benim ismim... ...evet...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 Hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar devam eder. Sonra İsa i̇bn Meryem iner, emirleri ona gel bize namaz kıldırdır. der. İsa Aleyhisselam hayır der. Allah'ın bu ümmete ikramı olarak sizin bazınız bazınıza emir olur. Bu hadiste Müslüm'de gelmiştir. Üçüncü olarak, Cavir i̇bn Abdullah radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 ...salih bir insanın vasıflarına sahip olduğu, haiz olduğu anlaşılmakta. Nitekim Sünem ve Müsned kitaplarında bulunan hadisler... ...Sahihayn'daki yani Buhari ve Müslim'deki hadisleri açıklamakta... ...ve bu şahsın Muhammed İbni Abdullah isimli Mehdi olduğunu göstermekte... ...zira hadisler birbirlerini tefsir ederler. Yine bu hadislerde delil olarak... ...Haris İbni Ebi Usame'nin Müsnedi var arkadaşlar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 Diğer aktarmadığımız hadisler mehdi konusundaki hadislerin manevi mutevatir seviyesine ulaştığını gösterir. Bununla ilgili alimlerin sözleri var. Bunların için söylüyoruz arkadaşlar çünkü televizyonlarda belki seyrediyorsunuz, muşahede ediyorsunuz mehdi konusu'nun İslam literatüründe olmadığı iddia ediliyor. İslam'da böyle bir olayın hurafe, batıl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 Mütevatir rivayetler bu şekilde arkadaşlar. Yani e, birçok mütevatir hadis var. Sayısı yüz her herhalde biraz daha aşabiliyor. Şey yani yalan söylemeleri üzerinde o, o mana ya o lafız üzerine yalan söylemeleri imkanı olmayan çok sayıdaki insanın birleşmeleri. Birisi Mekke'den, birisi Basra'dan, birisi Cidde'den, birisi Kahya'dan, birisi, birisi Mekke'den, birisi Yemen'den şekliyle. Ve bununla ilgili birçok kitaplar yazılmış. Mesela Men Tebe Aleyhi Mutammiden Fel Yatabuva Makadahuminenlar kim benim üzerime bilerek kasten yalan söylerse ateşte yerini hazırlasın. Peygamber Saaselemin üzerine yalan, kasten yalan söyleme, hem lafsi hem de manevi tevatür. Kabir azabı. Aynı şekilde e, mutevatır hadislerden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 mütevatır hadisler, yakın, katiyet ifade eder. Ve İmam Şevkani der, Mehdi hakkında mütevatır hadislerden vakıf olduğumuz sayı ellidir. Bunlar sahih hasen, kuvvetlenebilen kuvvetlenebilen zayıf hadislerdir. Yani daifun müncebir. Şüphesiz bunlar mütevatır rivayetlerdir der. Bilakis bu sayı altındaki daha az rivayete sahip olan mevzular, tevatır vasfıyla nitelenmiştir. Yani elliden daha az sayı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 manevi tevatür derecesindedir. Bu hadisler Sünen, Mucen ve Müsnetler'de bulunmaktadır. Kettani ise şöyle der. Sonuç olarak beklenen Mehdi hakkındaki hadisler mutevatir olmuştur. Yani Deccal ve İsa'nın inmesiyle ilgili hadislerde yine Deccal ve İsa'nın inmesiyle ilgili hadislerde mutevatir olmuştur der. Mutevatir olmasına rağmen maalesef maalesef ilim kılığına girmiş bir takım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 ve eser el-havi fil Fatawa içinde basılmış. i̇bn Kesir el-Fiten ve melahim de Mehdi hakkında ayrı bir bölüm açmış. Yine Ali el-Muttaki el-Hindi diye bir alemin bir, bu usta bir eseri var. İbn-i Hacer el-Mekki'nin El-Kavlul Muhtasar Fi Alameti el mehdi yil adlı bir kitabı var. Molla Ali Kari'nin kitabının adı da El-Meşrebul Verdi Fi Mezhebil Mehdi.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 ve akvalü'l ulema ve ara'ı'l fırk'ı diye bu kitabın birinci cildi var. iki cildten oluşuyor. Muntazar beklenen Mehdi e, sahih hadisler ve sahabeden gelen eserler ışığında beklenen Mehdi diyerek ve ilim ehlinin bu üsteki sözlerini ve ayrıyeten fırka ve taifelerin, muhtelif fırka ve taifelerin görüşlerini de Mehdi hakkında bu kitapta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 oyalanmasıyla bayram ediyorlar Yani Müslümanlar tembel tembel oturuyorlar. Buna güveniyorlar. Mehdi çıkacak, bizi kurtaracak diye. Ve bu tür rivayetler de bizim düşmanlarımız tarafından bizlere arz ediliyor. Yani bizim aleyhimizde bu şekilde kullanılıyor diyerek bunu bu şekilde reddetmekte. Ve reşit rıza şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Bir kere <gülüyor>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 Buhari'nin sahih deyip de kitabına almadığı ama diğer sünenlerde bulunan hadisler olduğunu ile Mehri söylemiştir. Böyle bir iddiası böyle bir iddiası da yok zaten Bukhari ve Müslümin. O zaman Reşit Rıza Buhari Müslim dışındaki hadislerle amel etmiyor, bunları almıyor. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor netice olarak. Bu da yani imkansız olan bir durum hadiste İsrailiyat meselesine gelince yani Mehdi hadisleri İsrailiyattandır ve bunlar e, bu dine girmiştir sahih zayıfı birbirine karıştırıl, karışmış ve bunlar ayrılamayacak hale gelmiştir. Böyle bir iddiaya gelince doğru bunların bir kısmı Şia tarafından uydurulmuş. Çünkü böyle bir inanç var Şia'da. Mehdi'nin yaşadığı ve onların çıkmasını bekledikleri bir yüzyıllar boyunca bin seneden beri bekledikleri bir konu 11. imam vefat eder 11. imam vefat eder akabinde çocuğu olmaz çocuğu olmuştur derler ancak bir mağaraya giyip, girip sığınmıştır derler 40 yahut 70 sene kadar bir müddet tayin ederler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 Ve bu adamlar bu tür sapık görüşleri yüzünden Adem oğlunun, insan oğlunun utancı ve her akıllının alaya aldığı birünç duruma düşmüşlerdir der. Son olarak arkadaşlar, İsa İbn Meryem'den başka Mehdi yoktur diye bir hadis var. Bu hadisle bu hadisin açıklanması. İsa İbn Meryem'den başka Mehdi yoktur.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 Mehdi hakkındaki gelen birçok ve mutevatir seviyesine ulaşmış hadislerin önüne katî surette geçemez. Eğer hadisin sahih olduğunu farz etsek bile bakın bu Kurtubi tarafından nasıl terif edilmiş, cemedilmiş İsa'dan başka Mehdi yoktur hadisinin manası tam olarak hatasız Mehdi İsa'dır diye cemedilmiş. Yani Mehdi Aleyhisselam gelecektir ama asıl tam Mehdi hatasız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 hadis-i şerif, tamam, İslam alimlerinin yorumları tamam, tevil, yani, aslına muvafık kabul, peki keşf ne? Yani böyle bir, e, şer'i bir delil var mı? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, peki keş de mi var? Yani keşf de, mustakil olarak,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 ismiyle ee, ve bu kitap Ali İbni Ebi Talib'e bazen bazen de Cafer-ı Rahimahullah'a nisret edilmekte ve <gülüyor> bu kitap bizdeki Bukhari gibi Şianın da bir kaynağı var el Kafi adlı kitap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 ve fihi ala ali sene ali rziyallahu anhu der. Ve bu bapta Ali rziyallahu anhu'dan gelen rivayetleri dikkeder. Ali'nin şöyle, sözde şöyle söylediğini şöyle söyler. Ve inna inda ve in ve Gerçekten bizde cifr vardır. Ve ma yudrihim mel Yani onlar cifr'in ne olduğunu nereden bilirler? Yani diğerleri şia olmayanlar قال قلت dedim ki Cifr nedir? Kalbi'un min adem min ilmu'n nebiyyin vel vesiyyin. Deriden bir torbadır. İçerisinde peygamberlerin ve vasilerin ilimleri vardır. Ve ilmul ulama'llezina madu min beni İsrail ve gelip geçen beni İsrail alimlerinin ilmi vardır. Ve fihi şekilde gelip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 Keçi derisine yazılmış, yani keçi derisine yazılmış olarak bulunur. Ee, Cafer-i indindedir. Daha sonra Harun İbni Said El-İcli, Zeydiye'nin başı olan bu kişi bu kitabı alır. وَسَمَّهُ الْجِفِرِ ee, بِسْمِ الْجِدِ الَّذِي ve e, bu deri üzerine yazıldığı için de yani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 ihata ettiğini, bunları bildiği inancı var. Ali radıyallahu Anhuya böyle bir inanç nispet edilmekte. Yani bu kitaba göre Ali radıyallahu anh'u gayf ilminde Allah ile beraber ne? ortak, Allah'a bir ortak. Tabi büyük bir yalan, büyük bir iftira. Allah-u Teala'nın da dediği gibi Kullâ ya'lemu men pis semâvâti vel ardi illa illallah. De ki yerde ve yerde ve göklerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Yine e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzere "Law alemul gayba ve ma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle der. Evet Allah Teala onun lisanı üzere. Eğer ben gaybı bilmiş olsaydım yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben derdim gaybı bilmiş olsaydım hayrı çoğaltır ve bana kötülükte de dokunmazdı der.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 Müstahdar saad adlı kitabında saadallah yu an ali yani bu kitabın ki ibnul eski bir alim onun döneminde de demek ki bu tür iddialar var ali radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anhuya şeyi nisbeti kati surette bilinmemekte ve der ki yalancılar yalancılar çok yalan söyleyenler batıl olan malzemelerini mallarını ancak bu şekilde Ehl-i Beyt'e Ali radıyallahu anhu'ya nispet ederek satarlar der. Bu şekilde infak ederler der. Ee, ve uydurdukları birçok şeyi söyler burada. Cifir vardır, bitaka vardır. Ee, bu gibi e, <gülüyor> şeylerin der. Maalesef Ehl-i Beyt'e e, nispeti söz konusu. Ve şöyle der. Fela yudra ma kudiba ala ehlil beyti illallah Subhanahu ve teala. Ehl-i Beyt üzerine Yalan söylenen yalanların adedini sayısını ancak Allahu Teala bilirler. der. Ve bu konu hakkında gerçekten Ehl-i Beyt'in e, Ehl Beyt Ehl Beyt alimleri üzerine söylenen yalan gerçekten çoktur. <gülüyor> Ve <gülüyor> keşf Hacı Halife bu kitabın Ali radıyallahu anhudan beri olduğunu söyler. Ali radıyallahu anhunun böyle bir kitaba sahip olmadığını söyler. Yine İbn Kuteybe Te'vil Muhtelif Hadis adlı kitabı, kitabında ki bu Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitap bizim şu an kütüphanemizde var. Yine bu kitabın Ali radıyallahu anhu'ya nispetinin doğru olmadığını söyler, söyler. Ve bu kitapta değişik eee cümlelerle gelmiştir. E, küfür e, ihtiva eden bakın bir Kufi bir Kufi Kuf birişi mebruş enzil bi hakkı bi hakkı natuş ve ceercukum bil hakime aleikum karmuş hadi değişik bu şekilde acayip şeyler var ne, ne demiş burada ene vallahi vechullah yine ali ene vallahi vechullah yani ene ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın yüzüyüm ali radıyallahu anih'e nispet edilen söz yine ya salih sellim ve cemaati kellim yusuf Ağrit Anhada Ya Musa Akvil Ala Hada Ya Selamu Sellim Ya Cehcahu Kellim Ya Muhammedur Kut Ya Mustafa, Mustafa Uscut Gibi böyle acayip Şeyler de var ee, Bu kitapta ee, Tabi bu kitap arkadaşlar İslam'a özel olarak sokulmuş bir kitap ee, Ancak e, Maalesef e, Üzülerek söylüyoruz ee, Şia Şia kitaplarının kaynağı olmuş bu kitap. Şia kaynaklarının, Şia hadis kitaplarının kaynağı olmuş. Ee, bakın e, cifir hakkında ne der? El kafinin sahibi el kuleyni fihi tevratu Musa ve İncilu İsa. Yani onda Musa'nın Tevratı, İsa'nın İncil'i ve ulumul enbiya ve el avsiya. Vasilerin ve peygamberlerin ilimleri vardır. Vaman madamın ulama ibni İsrail, İsrail ollarından gelmiş geçmiş alimlerin ilmi var. Vahilül helal ve haram, haram, helal ve haramın ilmi de o kitapta vardır der. Vam, vahil mu makan ve olmuş ve olacak şeylerin ilmi de bu kitapta vardır der. Evet, burada maalesef bu cahil kişi Mehdi'nin cifir der bildiğini söylemekte cifrin hakikati hakkında sizlere birkaç bir şey söyledik. Halbuki hadislerde Mehdi Aleyhisselam'ın 7 sene hüküm yahut 8 sene hüküm süreceği var. Fakat bazı rivayetlerde der Mehdi Aleyhisselam 40 sene hükmeder. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de Marifane Marifetnamesinde Mehdi'nin 40 yıl adaletle hükmedeceğini söylemekte. Hadislerde 7 sekiz diyor eee İbrahim Hakkı marifetname, marifetnamesi olan bu kitabı okumasın arkadaşlar. Bu kitaptan uzaklaşsın. Kırk der. Bu arkadaş hadisi almaz, marifetnamedeki gelen kırk seneyi alır. Çünkü e, keramet ehlindendir. Çünkü keşf ehlindendir. Evet. Ve <gülüyor> Hz. Mehdi'nin der, hizmetlerini ihlas, sebat ve sedakatı esas alan bir cemaat bir cemaatle onların şahsi manevesiyle yapacaktır der. Hazreti Mehdi hizmetlerini. Ve Ebu Davud'daki hadisi buna kaynak olarak gösterir. Bir rivayette hak üzere mücadele verecek bu cemaatin en son grubu Mesih-i Deccal ile savaşacaktır. Der. Ve Bediüzzaman ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda cihat yapmaya devam edecektir. Hadisi şerifini açıklarken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 daha sonraki hizmetler ise 1542'ye kadar gizli ve malupane yürütülecek. Gizli ve malafedersiniz. Gizli ve malubiyetle. Hem gizli olacak hem de yani malub ol yani malubiyetle. Evet. Hatta yetti yetti ya Allahu ve emri. Kıyamet kopuncaya kadar.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 ve İslami bir şekle girerse, adil halifedir. Kılıç da, girer. Kılıç da kınına girer. Din ve vicdan hürriyeti de, layıklık adı altında uygulanmaya başlar. Cihat da yine manevi şekle girer. Deccal'in Hazreti İsa'yı görünce, tuzun suda erimesi gibi, erimesi ise her türlü küfrü, istibdadı, hak ve hürriyeti filizlendiren,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 Ondan uzak kalmamızı bize kolaylaştır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etû bi'lâyk.